amma ba'd fe in aslaqa al hadis kitabullah wa khayral hadi hadi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem beserra al umur muhdathatha wa kull muhdathatin bid'a wa kull bid'atin dalale wa kull dalalatin fi'nar evet kıymetli kardeşler el haka suresinin tefsirini okumaya anlamaya devam ediyoruz hatırlayacağınız üzere geçen hafta bu surenin ilk bölümünü almıştık. El-Hakka Kıyametin isimlerinden bir isim. Tabii kıyametin birden fazla ismi var, birçok ismi var. Ve bu her ismin de bir anlamı, manası var. Ne demiştik? El-Hakka yani orada gün, oyun, vaad olunan şeyler ne yapacak? Tahakkuk edecek. Yani gerçekleşecek. Hakikata kavuşacak. Sonra başında yüce Rabbimiz Semut ve Ad kavminin helak oluşundan bizlere bahsetmişti. Onlara göndermiş olduğu çığlık ve rüzgar ile bu toplulukların helak olduğunu bizlere yüce Rabbimiz beyan etmişti. Ardından da Firavun Firavun'un helakından bahsetti. Diyor ki Allah Teala asav rasul Bunların hepsi ne yaptılar? Fa asav rasul Rableri tarafından gönderilen rasule İsyan ettiler. Şeyhülislam İbnüteimir rahimallah diyor ki, Resul'e olan ihtiyaç, elçiye olan ihtiyaç, yemeğe ve içmeye olan ihtiyaçtan daha çoktur, daha büyüktür. Niye? Bir insan yemek ve içmek bulamazsa, içecek bir şey bulamazsa, ne olur? Ölür. Yani dünyası helak olur, dünyası biter. Ama bir insan Resul'e ittiba etmezse, Resul'le iman edip tabi olmazsa ne olur? Ahirete elak olur. Ahireti biter. O halde, Resul'e olan ihtiyaç, insanın yemeğe ve suya olan ihtiyacından daha büyüktüğü Şeyhül Hulusi nin. allah Teala diyor ki, Rabbihim işte رَبِّهِمْ İşte bunlar Rablerinin Rasullerine isyan ettiler. فَأَخَلَّهُمْ Rabiye. allah Teala da ne yaptı? Ee, bu e, toplulukları helak etti. Rabiye, azime demek yani. Akadehum, akıbeten Rabiye. allah Teala onları aldı, yakaladı. Nasıl bir alış, nasıl bir yakalayış? Şeride, şiddetli, artan, elem verici bir artış. Ee, elem verici bir e, yakalayışla allah Teala yakaladı. Yani Allah-u Teala kulunu kullanma verir ama ihmal etmez. Ta ki kulunu yakaladığı zaman öyle bir yakalar ki artık kul ne yapamaz. Kaçamadır. Kaçamaz, kurtulamaz. Şiddetlidir Allah Teala'nın yakalayışı. Yani yer de bizim bu yaşamış olduğumuz e, çağda da birçok yani toplulukların kendilerine gönderilen bazı azaplarla helak olduğunu görüyorsunuz. Kim memleketlere çamur yağıyor. Çamur geliyor orayı ne yapıyor? I, helak ediyor. Kim memleketlere sel yağıyor, değil mi? Kim yerlere dolu yağıyor. Kim işte memleketlerde deprem oluyor, dalgalar yükseliyor, tu, tsunami denen e, felaket geliyor. Yani Allahu Teala'yı hiçbir şey aciz bırakamaz. Allahu Teala azizdir. Yani Ga onun galibi yoktur. O galip olan tek olur. Ardından Allahü inna lamma taghlma'u hamalakum fil jaria. bu surede bizim insanlığın insanlığın ikinci intişarını, yayılışını zikrediyor. Biliyorsunuz Nuh Aleyhisselam'ın döneminde Nuh Aleyhisselam kavmine davet ediyor. Davet ediyor. Öfkeleniyor. En son onlara ne yapıyor? Beddua ediyor. La'tezer alel addimle al kafirine deyyâna. Yeryüzünde diyor ki hiç kimseyi bırakma diye dua diyor Nuh Ve Allahu Teala ne yapıyor? Ne ee, yapıyor? tufanı, seli, yağmuru gönderiyor. Öyle bir yağmur yok ki tabii insanlar Nuh'un aleyhisselamın oğlu dahi zannediyor ki bu yağmur normal bir yağmur. mevsimsel yağmur. Babası hatta onu çağırınca diyor ki ben diyor, ne yapacağım? daha sığınacağım. Diyor. Yani zannediyorlar ki bu yağmur normal bir yağmur. O sebeple Allah Resulü aleyhisselatü vesselam böyle bir bulut gördüğü zaman gelen bir bulut ne yapardı? Titrerdi, korkardı, ürkerdi. Böyle bir e, kendinde güvende olmak ancak hüsrana uğrayanların bir hasreti. Değil mi? Allah'ın mekrinden, hilesinden, tuzağından, Allah'ın tuzağından e, kimler e, güvende olur? İzlediğiniz için, hüsrana uğrayanlar. Allah'ın tuzağından. Evet. İnna lamma tağal mâ'u hamalnâkum fi'l-câriyah. Bizler sizi ne yaptık diyor? Ey insanlık türü olarak gemide taşıdık. Oradan sonra yeniden insanlar e, yer suyu çekince, e, su gidince, kaybolunca tekrardan karaya indiler ve ardından hayat yeniden normale döndü. Bu da Allah Teala'nın bize hatırlattığı bir lütuf. Niye bunu yaptık diyor? لِنَجْعَلَهَا lekum تَذْكِرَهُ Bundan öğüt alasınız diye. Yani öğüt almak için gerçekten Kur'an-ı Kerim okuduğumuz zaman, geçmiş olaylara, hadiselere baktığımız zaman yağmura farklı bakıyorsunuz. Değil mi? Nuh Aleyhisselam'ın kavmini hatırlıyorsunuz. allah Teala bizden bunu istiyor aslında. Size diyor, niye bunları hatırlatıyorum? لِنَجْعَلَهَا lekum تَذْكِرَهُ Sizlere öğüt olsun. Hatırlatsın. Anlayan, duyan kulaklar da bunları ne yapsın? Kavrasın diye. Yani, kim insanlar var ki, normal duyuyorlar ama kalpten aşağı, kıtlaktan aşağı kalbe inmiyor. Adam duyuyor, düşün, namaz diyorsun. allah Teala bizi yarattı. Öleceğiz, kabile geleceğiz, mezara geleceğiz. O anlattıklarını duyuyor. Ama buradan aşağı inmiyor. Allahu Teala anlayan kulaklar diyor. Kulakların yani anlayanı var bir de neyi var? Anlamayanı var. Kalpler de öyle. Kalplerin anlayanı var, anlamayanı var. Kavrayanı var, kavramayanı var. <gülüyor> Ardından Yüce Rabbimiz فَاِذَا نُفِقَ فِي الصُورِ نَفِقَةٌ وَاحِدَهَا Sura üflendiğinde bir üfleyişle diyor. Tabii sura bir üfleyiş olacak ki İnsanlar ne yapacaklar? Ee, korkacaklar. Ardından bir defa daha üflenecek sonra insanlar yere yıkılıp ölecekler. Ardından bir defa daha sonra üflenecek. Tabi ilim ehli kimisi iki diyor, kimisi üç diyor sura üfleniş olarak. O üçüncü sura üflenişte insanlar ne yapacak? Tekrardan dirilecek. Tekrardan bir diriliş var. İşte buradaki bu فَاِذَا نُفِقَ فِي السُورِ نَفْخَةٌ Vahide. Buradaki e, e, diriliş e, şeyi, e, sonra öfülüşü. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّةَ دَكَّةً Vahide. Yerler ve dağlar ne yapılacak? Birbirine e, vurulacak. Kaldırılacak. Yerler ve dağlar birbirine e, çarpıştırılacak. Ve o gün işte kıyamet kopacak. Fe i̇şte yevme idin mekaatil vaqi'ah. dediğimiz olay, kıyamet olayı o gün orada gerçekleşecek. Ve zakka'tis sama'u fehiye yevme idin Tabii gökler de ne olacak? Çatlayacak. Birçok ayet kere okuyoruz. Gökler kapı kapı açılacak. Değil mi? Gökler de parçalanacak, yarılacak. Fehiye yevme idin Öyle bir hale gelecek ki gökler vahiye Yani basit, çökmek üzere olan e, zayıf bir hale gelecek. Şu an gökler Allah-u diyor ya, şayet diyor allah Teala gökleri ve yere tutmasaydı ne olurdu? Paramparça oldu. Yerle bir olurdu. Yani bu gördüğümüz gök hava kitlesi, o, onları da ayakta tutan ne var? Yüce Rabbimizin bir kudreti gücü var. Bunlar havada duruyor. Nasıl duruyor? Allah'ın gücü kudretiyle duruyor. Diyor ki Allah-u şayet Allah gökleri yeri yere tutmasaydı paramparça olurdu. Yani birbirine düşün, gök yukarıdan yerin üstüne düştüğünü düşün. Yahut da yer birden böyle kağıt gibi iç içe şey olduğunu düşün. Yani dünyada allah Teala'nın koyduğu bir denge var. Bu denge şeyin sayesinde allah Teala bu denge sebebiyle bizi ne yapıyor? Bu dünyada e, yaşatıyor. Vel melekü ala erca'ihe. Melekler de göğün kıyısında olacak. yani Göğün etrafında e, toplanacaklar ee, diyor ki İbn Kesir rahimehullah ve قال الربيع ابن أنس في قوله والملك على أرجائها يقول ألا ما استدق من السماء ينظرون إلى أهل الأرض yani melekler gökten ne yapacaklar yeryüzündeki ehli arz'a bakacaklar İnsanlara ne oluyor ve يحمل عشرة بكفوفهم يومئذ ثمانية Rabbinin arşını sekiz tane melekte ne yapacak? taşıyacak. Tabi bu Rabbimizin arşı Allah-u Teala'nın yaratmış olduğu, Rabbimizin yaratmış olduğu bir mahluk. Bu mahluk mahlukatın en zirvesinde bulunan Yüce Rabbimizin arşı. allah Teala'nın bu arşa bir ihtiyacı yok. Yani bazıları diyor ki nasıl ki diyor padişah kral tahtına oturur o tahta oturduğu için o taht onu taşır altından çektiğin zaman düşer böyle bir şey diyor e, tasvir ediliyor diyerek ehli sünneti ne yapıyorlar teşbihiyle itham ediyorlar halbuki bizler Rabbimizin arşı derken hiçbir zaman ne yapmıyoruz? Rabbimizin arşının üzerine istiva edişini, yükselişini, e, kralın tahtına, arşına, oturuşunu, kuruluşuyla benzetmiyoruz. Yani bir şeyin, bir şeyin üzerinde olması dünyada bile o üzerinde olan şeyin altta olana yapışık olması anlamına her zaman gelmez. Biz deyince Rabbimiz arşının üzerine istiva etmiştir, yükselmiştir, arşının üzerindedir dediğimizde Bunlar diyorlar ki yani Allah'ı tutan düşmesinden tutan, düşmesine engel olan şey nedir? Arştır diyorlar diye bizi nispet edip itham ediyorlar. Şeyhülislam Hulusi Sallallahu ün dediği gibi yani bugün yeryüzünde yeryüzünün üstünde ne var? Bulut var. Bulutlar var. Bulutlar yeryüzünün üzerinde dediğimiz zaman o bulutların yere yapışık olduğu anlamına geliyor mu? Gelmiyor. Yani bir, şeyin, bir şeyin üzerinde olması demek hemen ona bağlı o şeyin alttakinin üsttekini taşıdığı anlamına her zaman gelmez. Yani bulutlar bugün sen sen şeyde arzın üstünde. Arzın üstünde. ama göğün hemen üstünde de yani göğe yapışık değil. Gök o bulutları taşıyor değil. İki mahluk için bu böyleyse yani yüce Rabbimizi biz tüm noksanlıklardan ne yaparız? Tenzih ederiz. İşte Rabbimizin arzı çok büyük. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o arşı taşıyan meleklerle alakalı olarak diyor ki bana diyor Rahman'ın arşını taşıyan allah Teala'nın arşını taşıyan meleklerden bahsetmeye izin verildi. Onlarla alakalı size bilgi vermeme diyor, izin verildi. Diyor ki, onların diyor kulak memesiyle omuzu arasındaki meleklerin kulak memesiyle omuzu arasındaki mesafe diyor. 700 senedir. Yani, tabii bunu bizim aklımızın şu an idrak etmesi mümkün değil. Ve hakkında konuştuğumuz melek ve arş, bunlar allah Teala'nın birer neyi? Yarattığı mahluk. Ve bunu bizim anlamamız şu an mümkün değil. Yani, Ehl-i Sünnetler Cemaat'in en büyük delillerinden bir tanesi de bu. Diyor ki, Ehl-i Sünnetler Cemaat, Biddat ehline, Cebrail'e iman ediyor musunuz? Ediyoruz. Şebrail'in kanatları var mı? Ediyor musunuz? Ediyoruz. Kaç tane kanadı var? 600. Peki bunu aklınızda yani 600 tane kanadı olan bir varlık olarak e, aklınız bunu alıyor mu? Anlayabiliyor musunuz? Keyfiyetini, nasıl olduğunu anlayamıyorsunuz. Nasıl iman ediyorsunuz? Çünkü Rabbiniz size bunu bu şekilde haber verdiği için iman ediyorsunuz. Yani bir yaratık var. Allah-u yarattığı bir melek var. Kanatları o kadar büyük ki bütün ufuku kapatmış ve siz buna görmemenize rağmen, keyfiyetini bilmemenize rağmen ne yapıyorsunuz? İman ediyorsunuz. Nasıl olur da konu Rab olunca, Yüce Rabbimiz olunca, O'nun bazı sıfatları olunca, bu melekle alakalı takındığınız tavrı Yüce Rabbimizin isimleriyle, sıfatlarıyla alakalı takınmıyorsunuz. Yani melek için keyfiyetini bilmeden iman ettiğiniz bir şeyi Rabbimiz için keyfiyetini bilmeden yani keyfiyetini Allah'a havale ederek biz böyle hitap olundu, böyle haber verildi, biz ondan dolayı bunu bu şekilde kabul ediyoruz demiyorsunuz. Değil mi? Yani bu, bu kadar kolay bir şey. Yani meleklerden bahsediyor Allah Resulü Resulü'nün. Diyor ki kulak memesiyle omuz arası kaç sene meleğin? 700 sene. Yani düşünsene 700 senelik bir yolculuğun olduğu bir zaman dilimine denk bir büyüklük, bir mesafe. Artık ne kadar bugünkü kilometre ifadeleriyle, kaç yüz kilometre. Sadece meleğin kulak memesiyle, omuzu. Subhanallah. Allah-u Teala'nın yarattığı şu azim, büyük mahluka bakın. Bir de bunu yaratan Halık'ı düşünün. Onun azametini, onun büyüklüğünü düşünün. O meleği anlayamıyoruz, keyfiyetini. Nasıl olur da Rabbin sıfatlarının keyfiyetini anlamaya kalkarız. Bir başka deyişle, keyfiyetini anlayamadığın yani kulakma meziyle omuzunun bu kadar uzun mesafede olan bir meleği sıfatını, keyfiyetini anlamamana rağmen o sıfatı inkar ediyor musun? Etmiyoruz. Kabul ediyorsun. Diyorsun ki o ona yani Allah haber verdiyse o öyledir. Ben bunu şu anda anlayamasam bile diyorsun. Aynı şeyi yüce Rabbin sıfatlarında da ne yapmak zorundasın. Yapmak zorundasın. Ben onu keyfiyetini bilemem. Yüce Rabbimiz nasıl Arş'ın üzerine istiva etmiştir? İmam Malik'in dediği gibi Nasıl istiva ettiğini sormak bir dattır. Ama istiva etmek, yükselmek malumdur. Yani ben aynı şeyi şimdi Cebrail'in kanatları ile alakalı söyleyeyim. Nasıl kanatları var diye sorsam, siz ne dersiniz? Sormak bir Sormak bir Çünkü bize gözükmedi kanatları. Ama e, kanat kelimesinin dildeki anlamı kanat. Mana olarak biz bunun kanat olduğunu biliyoruz. Ama nasıl bir şekilde kanat bilmiyoruz. Keyfiyetini ne yapıyoruz? Bırakıyoruz. Sorgulamıyoruz. Aynı şekilde Yüce Rabbimizin sıfatlarıyla alakalı diyoruz ki nasıl meselesini ne yapmıyoruz? Sormuyoruz. Sorgulamıyoruz. Şimdi desem ki ben size Cebrail'in kanatı, güvercinin kanatı gibi desem ne dersiniz? Hayır onun diyorsunuz ne yapamayız? Görmedik, bilmiyoruz. Yani güvercinin kanatı gibi olduğunu nasıl ispat edelim? Ancak kanatsa kanat denmiştir, bir kanattır. Ama nasıl olduğunu bilmiyoruz. İşte Yüce Rabbimizin sıfatlarıyla alakalı da bizim konumuz bu. Aslında bidat ehli bu şeyi e, mahlukatla ilgili sıfatlarda uyguluyorlar. Cebrail'in kanatı var diyor. Ama keyfiyete girmeyiz diyor onunla alakalı. İnkar da etmeyiz diyor. Kanat ise kanat demiştir. E bu yani e, böyle bir mahluk için mümkünse Yüce Yaratanımız için elbette haydi haydi mümkündür. Yevme izin turadun la takhfa minkum khafiye. O gün işte artık arz olunacaksınız. Arz günü. Allahu Teala'ya arz olunacağımız gün kıyamet. Yevme izin turadun herkes Rabbine ne yapacak? Arz olunacak, çıkacak. La takhfa minkum khafiye. Hiçbir şey Allah'a hafi kalmayacak. Yani bütün sırlar, bütün gizli tuttuğumuz, sadece belki bizim bildiğimiz şeyler dahi orada olacak ortaya çıkacak. Açığa çıkacak. o مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ Kitabını sağ elinden alan. Yani Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki insanlar Rablerine üç şekilde arz olunacaklar. يُعْرَدُ النَّاسُ يَوْمَ kıyame. 3 arzat. Fama arzatan fejidalun ve maazir. Ik arz olunmuşta Allah vara kullarına ne yapacak soracak. Yaptın mı, ettin mi kul. Şey kul ikrar ediyor. İkincisi mazeretler. Üçüncüsü de diyor sahih feler uçuş, uçuşacak. Herkesin sayfası uçuşacak. Fa amma men utuktaba bi eminihi Kitabını sağından alacak olanlar Müce Rabbim onlardan eylesin. Feyekulu tamam. diyecek ki Ha umukra'u kitabiye. Benim kitabım bu haydi okuyun diyecek. Adam mutlu. Kitabı sağından verilmiş. O sevincinden dolayı kitabının herkesi, kitabının herkesin görmesini ne yapıyor? İstiyor. Ee, İmam Bukhari'nin rivayet etmiş olduğu, İmam Müslim'in rivayet etmiş olduğu bir hadiste diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam yüdnillahu al-abda yevmel kıyame Allahu Teala o gün kıyamet günü kuluna ne yapacak yaklaşacak feykerrruhu bi zunubihi <kulliha> tek tek bütün günahlarını kuluna ne yapacak ikrar ettirecek kabul ettirecek yani o gün deliller o kadar çok ki bizlerin aleyhine çalışacak deliller ayaklar konusunda yevmetukellimuna tabii o Onların elleri konuşacak. Ayakları şahit olacak. Her şey ne yapacak? Bizim hakkımızda şahitlik edecek. allah Teala bir de bunun üzerinde kuluna yaklaşacak. Kuluna her şeyi ne yapacak? Kabul ettirecek. Yaptın mı? Evet. Hatta idâ anne ennehu kad helak Kul helak olduğunu zannedecek. Yani ben direkt bittim. Her şeyi itiraf ettik. Her şeyi kabul ettik. Zaten bir deliller de var. قال Teala, Allahu Teala Allah, Teala, Allah Teala şöyle buyuracak. Diyecek ki: İnni setertuha aleike Dünyada ben bugün Allah'a sen işledin. bugün Allah'ını ben senin açığa ne yapmadım? Vurmadım. Şimdi arkadaşlar Allah Teala'nın günahları dünyada açığa vurması da var. Kulu rezil etmesi de var. Değil mi? Adam 60 70 yaşına gelmiş. Belki zina ediyor. Gizli belki bir yerde. Kimsenin görmediğini zannettiği bir yerde. Ama bir bakıyorsun ki allah Teala adam Teala adamı bir rezil ediyor. Adamın bütün görüntüleri dünyada yayınlanıyor mesela. Yani bu da allah Teala'nın kulu rezil etmez. allah Teala çok sabreder. E, sabreder. Kul ısrar etmeye devam ederse bakarsın ki allah Teala ne yapmış o kulu? Rezil etmiş. Yani, rezil edebilir allah Teala. Bir de böyle bir ukubeti var dünyada. Bir de Allahu Teala'nın setri var. Örtüyor Allah Teala. Günah işliyorsun ama Allahu Teala bu günahı ne yapıyor? Örtüyor. Kimsenin haberi yok. Olabilir mi? Olabilir ya. Yani herkesin haberini Teala herkes haberdar edebilir senin bu işlediğin günahı. Ama Allahu Teala diyor ki dünyada ben bu günahını senin örttüm. Ve ene aghfiruha leke el Bugün de ne yapacağım o günahı? Affedeceğim. Diyor. Sınma yokta kitabı hasenatibi yeminihi. Sonra diyor bu adam ne var? Hasenatının yazdı, iyiliğinin yazdı, sahih amellerinin yazdığı kitabını eliyle alır. O ama kafir ve münafiq kafir ve münafiq gelince, fakülül işhedu bugün şahit olan herkes diyecek ki bunlarla alakalı olarak, ha ula illa vine kâzabu ala rabbihim ala laânatu ala zâlimin onları şöyle denlecet. Bunlar, işte kafirler, münafıklar, kezebû alâ rabbihim. Rablerine ne yaptılar? <gülüyor> Yalanladılar. Ela <gülüyor> lanetullahi <gülüyor> ala zalimin. Allah'ın laneti kimlere olsun? <gülüyor> Zalimlere olsun. Bu kitabı sağından verilecek olan kul, diyor ki, ha <gülüyor> İşte benim kitabımı okuyun. Nasıl? Dünyada da öyle değil mi? Çocuk karnesini alır okuldan eğer başarılıysa, herkese gösterir. Değil mi? Herkese gösterir, tek tek eder. Sokakta geçen insanlara bile gösteriyor. Niye adam takdir almış? Teşekkür ederim. Okulda kitabını almış. Ha umu kura'u kitabiye diyor. Alın kitabımı, okuyun, görün. فَهُوَ ف۪ي اِيشَتٍ Ben diyor, buradaki zan kelimesi Kur'an'da yakin. Buradaki anlamı. Kur'an'ın birçok yerinde de böyle geliyor. ''İnni zanentu'' ''Ben biliyordum ki enni mulâkın hisâbi'' ''Bir hesap var, hesabım olacak.'' Yani hesabı inkar etmiyordu bu adam. Şimdi insanlar, öyle insanlar var ki ''Ya diyor, kim gelmiş de gitmiş, böyle bahsediyorsunuz.'' diyor. Yani ''Var mı?'' diyor gelip giden öbür tarafa. İnkar ediyor bu bir inkardır. Çok var böyle ahireti inkar eden. Tabii ahireti inkar etmesi, o inkar edenden başka kimseye zarar verecek değil sahibine zarar verecek. Allah Teala onu adım adım helaka yaklaştırıyor farkında değil. Fa huwa fi 'ayseten Bu adam kitabın sağından olacak olan adam nasıl bir hayat içinde olacak? İyşetin <gülüyor> radiye. Yani merdiye. Razı olunan, hoş hoşnut olunan bir hayat. Diyor ki hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste İmam Bukhari rivayet ettiğinden, ettirilmişlerden innel cennete mi'etü derece cennette kaç tane derece var? 100. Yani de, cennet tek bir derece değil cennette üst taraf var, orta taraf var, alt taraf var 100 tane derece var bunun için doğada Allah Resulü de diyor istediğiniz zaman ne ne isteyin? firdevs isteyin firdevs cennetin en üstü bir de onun üstü var Orada kim var? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. <gülüyor> El-Vesile diyoruz ya, ezan duasını okuyoruz. Yani, bir... Evet, o vesile, cennetteki en üst mertebe. <gülüyor> İnnel-Cennet, <gülüyor> tabii yani o firders, firdersi bize, yani bizim için, ümmet için, cennetin müminler için en üst tabakası. Bir de onun üstü olan, Peygamber'in ne var? Tabakası var. Ma beyne klli derecetin, kme beyne sema ev alrt. cennetteki her bir derecenin arasındaki mesafe fark, gökle yer arasındaki fark gibidir. 500 yıl yani. yani cennetin dereceleri de ney böyle kat, kat kat kat. Yani herkesin dereceyi yer ne olacak? Ee, dünyadaki ameli ve Rabbimizin o amele vermiş olduğu mükafatı ve Rabbimizin rahmetine göre olacak yani. Tabi kimse ameliyle cennete nabamayacak, giremeyecek, değil mi? Yani kimse ameliyle cennete giremeyecek. Kutufuha, fi cennetin ali, fi cennetin عالية, yüksek cennetler dedik işte. Yani yüz tane derecesi var cennette. Kutufuha daniye, cennetin meyveleri nasıldır? Kutufuha daniye. Danoğu demek, daniye demek yakın. Dünyaya da onun için dünyadanmış. Daniye. "Bilal al-Bara ibn Azib, "Ei, karibe, yanağoluğa ve o naymın, ala sirihi." Ne yani? Kutupu daniye demek. Cennet ağaçları öyle bir ağaç ki yatan adama meyveler yaklaşıyor, yani yakınında. Hemen kolunu kaldırıyorsun yatarak, yiyorsun meyveyi. Yani merdiven alayım, üstüne zıplayayım, taş atayım yok. Cennetin meyveleri yakın. Yani cennette insanın yani zorlanması, meşakkatı yok. Meyveler bile insanın elinin uzanacağı yerde. Yüce Rabbim bizi bu cennet ehli olan kullarından eylesin. Ve emmâ men utiye kitâbehu bi şimâlihi. Kitabını soldan alanlara yerince. Kur'an-ı Kerim mesâni. mesani? Çift, çift zikreliyor. İki, iki zikreliyor. yani cenni, sa sa kitabını sağdan alanlar ve şimdi soldan alanlar. Ben ben ota kitabı bu şey kitabını soldan alan Feykulu diyecek. Ya aleyte nillem ota kitabıya. Ya aleyte temenni ama neyin temenisi? Imkansızın temennisi. Ela ya aleyte ya yegudu yuman o öbürü he o bima faala faala keşke adam yaşladım 60 yaşına gelmişti diyor ki ya <gülüyor> gençlik keşke ne yapsa geri dönse bu ya leyte, neyin temennisi imkansızın temennisi ya leyte imkansızın laalle mümkün olabilecek olan şeyin temennisi yaşlı adamın geri gençliğinin geri dönmesi ya leyte ya leyteni kuntu turaba. turaba. Toprak keşke toprak. Bu neyin temennisi? E, Olmayacak e, bir şeyin temennisi. İmkansız yok, mümkün değil yani. Burada da diyor ki adam veya onun için Kur'an-ı Kerim de yani dilde Arap dilinin en şeyi var. Yani belagatı var. Diyor ki solundan alan kitabını. Ya leyteni lem uta Keşke bu kitap bana verilmeseydi. Yani neyi temenni ediyor bu adam? Gelecekmiş. Olmayacak bir şey. Bu kitap gelecek, sana verilecek. وَلَمْ اَدْرِ مَا هِسَابِيَهِ Hesabın ne olduğunu bilmeseydim. Hesap nedir görmeseydim. Diye ne yapıyor? Temenni ediyor. يَا لَيْتَهَا ya يَا لَيْتَهَا كَانَتِ, كَانَتْ الْقَادِيَهِ Keşke yani bu ölüm olsaydı. Keşke bu olmasaydı. Yani öldük ve kalmış olsaydık. Bu hesap, bu kitabın verilmesi Denen bir şeyler yaşanmasaydı, ölüm halinde biz ne yapmış olsaydık, kalmış olsaydık, beklemiş, olsaydık. Diyor ki bu yalete kâne'til qadiye, qalıqatada temen al mu'ta olem yekun şeyun fit dünya akra ilayhiminu. Diyor ki katada rahimallah, kitabını soldan olacak olan adam neyi temen edecek? Ölümü. Halbuki ölüm ona dünyada neydi? En sevimsiz şeydi. Yani dünyada adamın en sevmediği şey, duyduğu zaman ürperdiği şey, ölümü 12. hesap günü, kitabının solundan aldığını diyecek, onu diyecek. O da ölümü isteyecek. Şimdi bugün öyle. Ee, tanıdığım birkaç kişi var. Çok böyle zengin insanlarla beraber çalışmışlar. Diyor ki adamlar ölmek istemiyor. O kadar mal var, mülk var. Bunları nereye bırakacak? Ölmek istemiyor. İnsan dünyada en yani böyle duyduğu zaman tadını kaçıran şey ne? Allah Resulü de diyor ya ağız tadını kaçıran ölümü çokça anın. Yani ölüm ağız tadı ağzın tadını ne var? Kaçırır. bunun için de Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam bazı amellerin terkini ne yapıyor? İnsanın insanın ailesini, çoluğunu çocuğunu kaybetmeye benzetiyor. Diyor ki, namazını kılmayan nedir diyor? Ailesine emanet etme bu tere maluhu ve kaybetmiş gibidir. Çünkü insanın hoşuna gitmiyor ölüm. Ben de öyle diyorum bazen anlatıyorum. Namaz kılmayan insanlar diyorum ki ikindi namazını Bak eve gittiğinde çoluğunu çocuğunu orada ölü bulmak gibi bir şey. Oğlu aman hocam diyor. Estağfurullah. Abone Allah korusun diyorlar. Yani ölüm insana sevimli değil. Ama kitabını soldan alacak olan adam ölümünü ne yapacak? Temenni edecek. <gülüyor> ne diyecek? Ya لَيْتَا كَانَةِ الْقَادِيَ مَا اَغْنَى عَنِّي مَا ya diyecek ki bana malım da fayda vermedi. Dünyada mal ne yapıyor? Fayda veriyor. Diyorsun ki sen şu parayı al. Ben burada sırada beklemeyeyim. Burada rahat edeyim. Para her zaman için dünyada insanın önünü açıyor. Yani dünyada paranın bu manada diyor Açmadığı kapı yok diyor öyle. Dünyayla ilgili olarak. Aynen öyle. Yani kimileri var mesela e, uçaktan iniyorsun... Uçaktan indiğin zaman yolcuları kim karşılıyor? Otobüs karşılıyor. Bilmiyorsun seni yolcuların giriş yerine götürüyorlar. Birileri diyor ki ben biraz daha fazla para vereyim ama bana ne olsun havalimanının içine özel arabalar gelsin. Onlar beni karşılasın. Normalde özel havalimanının içinde trafik, araba akışı yok ama para ne yapıyor? Arabayı oraya sokuyor. Uçaktan seni direkt karşılıyorlar. Oradan arabayla direkt pasaport kontrolüne geçiyorsun. Ahirette böyle bir şey yok. Ben zengindim. Dünyada param vardı. Bana bir öncelik sağlanacak şeyi yok. Allah diyor ki bu adam ma agnâ annî maliyah. Malım hiç fayda vermedi. Yani dünyada insanlar en iyi sensin, en güzel sensin, yağcılar, yalakalar, etrafında kelebek gibi pırpır dönen insanlar hiçbiri yok. ma agnâ annî maliyah. Onun için Dünyada bu malın kölesi olan Allah Resulü'nün dediği gibi Taise Abdü Dinar Taise Abdül Hamisa Kumaşın kölesi helak olsun. Dinar'ın kölesi helak olsun. Dirhem'in kölesi helak olsun diyor ya. Bunun köleleri var yani. Adam bunun için yaşıyor. Ama öyle bir bu dünya malı öyle bir dost ki insanı anında satıveriyor, bırakıyor. Yani senin dünyada onu korumak için uykunu verdiğin Çoluğunu çocuğunun vaktini feda ettiğin, insanlarla husumet edip kavga ettiğin bu dost gibi gözüken bu dünya senin ilk satanlardan bir tanesi. Sana hiçbir faydası yok. Ama samimi dost, gerçek dost kim? Amel. Her zaman salih amel her zaman seninle. Kötü amel de her zaman seninle. <gülüyor> evet. <gülüyor> diyor ki allah Teala, diyor ki, Hele ki Sultaniye Benim dünyadaki nüfuzum, otoritem, Sözümün geçmesi de bitti gitti. Yani bu da yok. Allah-u Teala diyor ki Huduhu. meleklere diyor ki bu adamı alın. Fegulluh. Bunu prangalara ne yapın? Vurun. Bağlayın. Zincirlere bağlayın. Tabi bu zincirler öyle bir zincirler ki bir sonraki ayetten sonra gelen ayette Allah Teala bunu vasfediyor. Summal cahima sallu. Diyor ki bunu zincirlerle vurun. Sonra ateşin içine sokun. Ateşin içine sokun. Summa fi silsilatin Sonra diyor uzunluğu 70 arşın olan. Arşın yaklaşık olarak 60 küsür santim. 70 arşın. Yani 50 metre bugünün hesabıyla belki de ee, yani tabii e, oradaki hakikat ne derece onu bilmiyoruz. Hadisi sonra okuyacağım. Diyor ki uzunluğu 70 arşın olan zincire onu vurun diyor Allah Teala. Bu adamı her yani düşün, zincir ne kadar zincirin şeyi? 70 arşın. Diyor ki Allah Resulü Aleyhissellem hadiste لو أن رصاصة مثل هذه وأشار إلى جمجمة yani bir diyor kurşun Nereye çarpıyor? Kafa tasına. Yani insan kafası kadar bir kurşun. Şayet bu diyor, ursilet minas-sema Gökten yere bırakılsa bir kütle düşünün. Kurşun. Kütlesi, ağır bir kütle. Bu diyor gökten yere bırakılsa ve yemisiyetu 500 sene. Gökten yerin arasındaki mesafe ne kadar? 500 sene. Le balaghat al-ard qabla leyli ve law an qabla leyli o gökten 500 senem <gülüyor> mesafesinde olan o uzunluk kursun gece olmadan ne abar diyor? Yere düşer. Çünkü ağırlığı var, değil mi? Onun o mesafeyi kat edici daha hızlı. Va'le vünnhe ur <gülüyor> sillet minra silsile. Şayet bu zincirin diyor başından. Şimdi zincirin büyüklüğünü anlatıyor bize Allah Rasulü Aleyhisselatü bu diyor kurşun zincirin tepesinden bırakılsaydı bıılsaydı lesaret 40 kharifan 40 sene sürerdi. Yani zincirin üzerinden bırakılan kurşun 40 sene sürerdi. Leyle ve yani gece ve gündüz 40 sene de aşağı inerdi. Kabla an tabuluga qa'raha Yine de bu kurşun kurşun bu zincirin Dibine ne yapamazdı? Başında. Ulaşamazdı. Demek ki bu zincirin büyüğü gökle semadan daha büyük. Yani Hadis'ten bu anlaşılıyor. Ha. Oradaki çok... en başından zincirin halkanın en başından en alt tarafına bırakılan o kurşun zincirin en üstünden en altına 40 seneden alamıyor. Ulaşamıyor. Ama gökten bırakılan 500 senelik mesafeden bırakılan Kurşun. ne yapıyor? Ya, demek ki e, cehenneme gelecek olan insanların vücutları ne kadar olacak? Nasıl azap çekilecekler? Yani bu dehşet verici bir durum. Diyor ki: "Sın e, Mefisiziretin zer ohaseb on zire anfes loku, onu uzunluğunu 70 arşın olan zincire vurun, zincire bağlayın, zinciri ona e, geçirin." قال ابni Cüreyc, قال ابni Abbas feslekûhû İbn-i Abbas'tan gelen tefsir diyor ki tudkalu fî istihî sümme tuhracu min fîh yani bu zincirler adamın dübüründen arkasından sokulur, nereden çıkartılır? Ağzından çıkartılır diyor. Yani cehennemdeki azap böyle çetin. Günah işlemek istediğiniz zaman aklınıza bu gelsin gece uykunuzdan kalkıp iki rekat namaz kılmak istediğiniz zaman bu ayetler gelsin. Yani selef uyuduğu zaman gecenin bir yarısında kalkar uyanırmış. Sorduklarında diyormuş ki yani nasıl rahat uyuyabileyim ki bu ayetler varken? Cehennem ayetleri varken. Diyor ki: "Sümme yunazzamun fil Yani bu insanlar o zincirler öyle sokulur ki, inat diyor ki Nasıl gidiyor bir şişe? Çekirgeler geçirilip kızartılır. Çekirge tabii bizim için çok böyle tanınan, bilinen bir örnek değil. Yenmediği için bizim bu topraklarda Normalde çekirge yemek çaiz biliyorsunuz. Allah Resulü Aleyhisselat iki tane ölü hayvanın ölü olarak bulunsa bile yenileceğini söylüyor. Nedir o hayvanlar? Balık, balık ve çekirge. Denizde ölü balık buldun yiyebilirsin. Çekirge sürüsü ölmüş. Onu ne alabilirsin? Diye bilirsin. Diyor ki tefsirde bunlar yani şişe dizilmiş şişe dizilmiş insanlar kızartılmayı bekleyen çekirge gibi ne olur? Tek tek e, dizilir. İnnehu <risizlik> kâne la yu'minu billâhil Bu adamın suçu neydi? Ne yaptı bu adam? La yu'minu billâhil azîm Azim olan, yüce olan Allah'a iman etmedi. Ona şirk koştu. <gülüyor> Ona e, iman etmedi. Çünkü Allahu Teala'nın bizden iman etmemizi istediği husus ne? İbadette onu birlemek. Bugün Allah'a ortak koşan, Allah'a şirk koşan insanlar Allahu Teala Teala'ya iman etmiş değiller. Bundan dolayı da bu insanların uğrayacağı azap, uğrayacağı ceza bu. Ardından allah Teala bu insanların başka özelliklerini de zikrediyor. İnşallah onu önümüzdeki derste işte وَلَا يَحُدَّ عَلَى el miskin. Fakiri doyurmazdı, miskini doyurmazdı. Ee, bu ayetleri inşallah önümüzdeki, hafta, önümüzdeki derste ne yapacağız? Allah nasip ederse alacağız ve bu sureyi de bitireceğiz. Yüce Rabbim okuduklarımızı anlamayı, anladıklarımızı da amele geçirmeyi nasip eylesin. Subhanakallahumla ve hamdik. la ilahe illa